Evet Açık Radyo burası ve Açık Sofra programına hoş geldiniz. Ben Seçit Türkkan. Ben Brent, Çık. Evet, yine bir sofrada birlikteyiz. Şimdi üçüncü programını e, icra edeceğiz bu kez soframızın. Geçtiğimiz hafta toksiklerin e, arılar ve tozlaşmaya neden olan canlılar üzerindeki etkisini konuşmuştuk. Oradan önemli başlıklar çıkardık ama uzatmayacağız bu girişi. Zira bu hafta yeni ve bambaşka önemli bir konuyla karşınızdayız efendim. E, direkt konuya gireyim diyorum Bülent, ne dersin? Tabii, tabii iyi olur. <gülüyor> Değil mi? E, şimdi geçtiğimiz hafta 20 Nisan tarihinde bir haber düştü. Oradan başlayalım belki de konuşmaya evet. Adana'da aynı aileden dört kişi domates konservesiyle yaptıkları menemen yemeğinden zehirlenip hayatını kaybetti. Çok enteresan konservenin aslında ne kadar kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorduk ama o kadar... E yani çok önemli, çok yaşamsal bir faaliyet olduğunu düşünürken bir soru işaretine sebep oldu. Sen de bu konuyla ilgili olarak bir Biyanet'teki köşende de yazdın. Mutfaktaki kimyacı evet. köşesinde de yazdın. Acaba e, evde konserve yapmalı mı sorusunu e, açıklıyorsun sen de. E, ben de tersinden sorayım. Yapmayalım mı evde konserve? Ne dersin? Evet. Yani ben... E... Risk çok büyük olduğu için yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ee, olaya da şöyle bakıyorum aslında. Bir e, yani, gıdacılar açısından eğer bu işin e, yapılması sonucunda açığa çıkacak hastalık riski düşük olsaydı yani örneğin... E, Basit bir gıda zehirlenmesi olsaydı, çok çok ishal oldunuz falan, karın ağrısıyla geçiştirdiniz falan. Hı hı. E, ya da bu risk e, yaptığınız her iki konserveden birinde açığa çıkacak bir risk olsaydı, böyle düşük bir risk, ya derdik ki, tamam yapın yani, hani çok çok e, ağır bir tarifatı yok bunun, e, ishal olursun, <gülüyor> bir geçer. gün çekersin, geçer. hani En azından bunu göze alın e, denilebilirdi öyle bir durumda, hı hı. E, ben yine de hani ona da, Onda da çocuklar için risk görüyorum ayrı bir şey. Ama burada mesela e, bu aileyi e, ölümüne üzücü olaya neden olan e, bakteriyel enfeksiyon, şey zehirlenme. Onun e, çok nadir gerçekleştiğini söylemek durumundayım. Yani çok ender olur, ender başa gelir. Hı hı. Fakat e, açığa çıkardı hastalık o kadar ağır bir hastalık ki yani çoğu kez ölümle ya da kalıcı sinir sorunlarıyla, sinir sistemi sorunlarıyla hasarlarla seyreden bir hastalık. ...hiç göze almamak gerektiğine ilişkin bir öneri yapmak durumunda kalıyorum. Çünkü karşılaşacağınız şey çok büyük. Hastalık tablosu çok büyük. Sert, ağır bir sorun. Botulizm Şimdi hastalığı tabii, değil mi bu? Bahsettiğimiz. Efendim botulizm. Botulizm dediğimiz evet. hastalık... Botulizm diye bilinen bir zehir. botulinum zehri. Clostridium botulinum diye bir bakteri var. Hmm. Bakteriler aslında tabiatta her yerde olan canlı var. Ee, bu bakterilerin bir kısmından e, gıda üretiminde biz yararlanıyoruz. Örneğin e, işte peynirlerin olgunlaştırılmasında, e, yoğurt yapımında, fermentasyona uğratılmış tek çok ürün e, yine bakteriler vasıtasıyla oluşuyor ve istenen bir şeydir orada. Çok güzel tat ve aroma geliştirirler. Ama bakterilerin bir kısmı da hastalık yapıcıdır. Yani vücudumuza girdiğinde e, ya enfeksiyona, işte gıda zehirlenmesi gibi çeşitli rahatsızlıklara neden alıyor. E, Botryonum da böyle bir bakteri. <Gülüyor> toksin oluşturan yani zehir oluşturan bir bakteri ve bilinen en güçlü, tabiatta bilinen en güçlü zehri oluşturuyor. E, bu zehir, sinir sistemini felç eden bir zehir ve dolayısıyla... Hastalık tablosu oldukça ağır ölüme ulaşabilen bir hastalık. Peki nasıl bir ee, ihtimalde oluyor? Özür dilerim böldüm ama yani mesela evet, pek tabii. çok insan domates salçası yapıyor. Ee, efendim yaz geliyor önümüzde yaz muhtemelen e, çok insan yapmak isteyecek. Nasıl bir tabloda böyle bir bakteri gelişiyor yani bunun gelişmesinin evet. önüne geçmek mümkün olmaz mı? Örneğin yoksa bu Şimdi, bir ihtimal olarak hep bak, var mı? Evet bakterinin şöyle bir özelliği var bu ısıya çok dirençli bir bakteri konservecilikte de zaten hedef bakterilerden biridir yani endüstriyel konserve üretiminde yok edilmesi amaçlanan bakteridir ee, evde yaptığımız konservelerde genellikle domatesi kaynatırız ama kaynatma sıcaklığı 100 derece santigrattır hı hı. ve o sıcaklıkta bu bakteri ölmez yani ölmesi için 120 derece santigrattan düzelme çıkmak gerekiyor işte 121 derece, 123 derece, 125 derece gibi e, sıcaklıklarda en az 15 dakika tutarsak bu bakteriyi öldürmek mümkün çok güçlü bir hücre duvarı var e, spor oluşturduğumuz oluşturabiliyor. Sporlu bakteriler diyoruz. Hı hı. Dolayısıyla yani evde yaptığımız e, konserve işlemlerinde bu bakteriyi yok edemiyoruz, öldüremiyoruz. Hı. Ama ne yapıyoruz? E, o besin öğesi içerisinde e, ısıya dayanıklılığı olmayan ya da bu kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı olmayan pek çok bakteriyi buradan kaldırıyoruz. Sonra e, konserve elinin kapağını kapatıyoruz. Eğer ortamda bu klostridium botulinum bakterisi varsa e, o çoğalabileceği çok muazzam bir besin ortamı bulmuş oluyor. Ortamda başka bir rekabetçi bir bakteri de yok. Başka herhangi bir hmm. e, öldü. onun çoğalmasına sınıracak etken de yoksa çok hızlı çoğalıp toksin oluşturabiliyor. E, ne yapmak lazım? Yani evdeki yapılan konserveleri mesela düzüklü tencerelerin içerisinde yapmak lazım. E, ama o, o kadar yüksek sıcaklıklara çıkıldığında e, bilinmelik yani çok esaslı bir besin kaybı da oluyor. Besin ötesi kaybı, e, suya çözülen vitaminler, e, C vitamini, D vitaminleri. Hı. Bunlara çok ciddi bir kayıplar oluyor. Hani denilebilir ki ya normalde kaynattığımızda da bunlar kaybolmuyor mu? Ya oluyor tabii miktar ama sıcaklık ne kadar artarsa kayıplı o ölçüde artıyor doğal olarak. Dolayısıyla konserve yapıp gıda muhafaza etmek iki türlü problem. Yani hem bu tehlikeli bakteriyi ortadan ev koşullarında kaldıramıyorsunuz hem de çok yüksek sıcaklıklarda bu işlemi yapsanız dahi bu sefer de besin önesi açısından ciddi kayıplar oluyor. Bu bilinmeli. Bu işin bir yönü bir diğer yönü e, peki dışarıdan kutu konserve mi alalım denilecekti şimdi tabii kutu konservelerdeki e, sterilizasyon işlemi yani bu bakteri yok etme işlemi yüksek sıcaklıklarda yapıldığı için bu bakteriye bir risk olmayacaktır. Hı hı. Ama besin kaybı e, problemi orada da aynı şekilde var. Tabii kutu konservelerde başka sorunlar da var. E, Değil mi koruyucu madde falan gibi şeyler de var mesela. Yani e, şimdi bu kutulardaki iç cidar, yani besinin kutuya temas ettiği kısım. E, Etoksit dediğimiz bir katmanla e, kaplanır. E, plastik esaslı bir katmandır bu. Ve e, bu katmandaki işte bisfenoller gibi bazı kimyasal, toksik kimyasallar, fitelatlar e, gıdanın içerisine geçiş yapabilir. Bir de tabii konserveleri biz çok uzun süre yiyecekleri muhafaza etme amacıyla yaparız. Yani e, çeşitli çalışmalar var. 5 yıla kadar mesela raf, ömrü uzun konserveler yapmak mümkün. Hı -hı. Ee, hiçbir yapıda değişim olmaz bozulma olmaz daha doğrusu değişim olmaz demeyelim ee, ama e, uzun süre saklanan gıdalarda e, e, besin öresi kaybının e, bir tarafa yani onu dondurmuş durdurmuş dahi olsanız e, konserve'nin tenke kutusundaki kaplama materyalinden gıdaya geçiş olacaktır o, o ciddi bir sıkıntı e, özellikle biz sana konusu çok tartışılıyor e, mesela Amerika'da bu konuda yapmış çalışmalar var Piyasada satılan konservelerin %80'in de bisenol kalıntısı test edilmiş. Yani bu, bu bir sorundur. Bisenol dediğimiz madde de hormonal sistem üzerinde etkilidir. Hormonal sistemde dengesizlik bozulma yapar. Gıdalarda olması kesinlikle istenmez. Hani Başka sorunlar da var. Ona işaret etmek için söyledim. Peki ne yapmak lazım sorusu akla, <gülüyor> akla gelecek mutlaka. Evet. Ee, ben evde konserve yapılmasını önermiyorum. Yani çok gerek olmadıkça dışarıdan konserve gıda alınmasını da önermiyorum. Hı hı. Ee, ama olaya şu, şu açıdan da bakmak gerekiyor. Ee, gıdaları uzun süre dayanıklı bir şekilde saklamak için uygun yöntemlerden bir tanesidir konserve. Ee, bu tip üretim teknikleri mesela kitlesel üretim şey, tüketimin çok yoğun olduğunda savaş koşullarında. Birinciye Savaşı'nın bize bir armağanıdır konservecilik ve konserve tüketimini. E, keza ikinci Dünya Savaşı e, öyle ortamlarda e, gereksinim olmuştur ya da böyle bu çok ciddi kıtlık durumları olur elde mevcut sebzeyi o kıtlık durumlarına e, hazırlık için e, konserve yaparsınız saklarsınız bunlar birbirler zorunluluk haliyle. ama çok gerekmediği için başvurmaması e, öneriyorum çünkü bir bir özgür geografik koşulu var pek çok gıda maddesinin her mevsimde taze bulmak mümkün ya da her mevsimin kendine taze gıdaları var. Besin içerisinde yaralanmanın en iyi yolu mevsimin de yiyecekler yemek. Yani domates Hı -hı. ya da başka konserveler, sebze konservelerini ah. yapabilirsiniz şüphesinde ama hani bu riskleri ve besin kalplerini de iyi bilmek gerekir diye düşünüyorum. Hı -hı. Bir yönü bu. Alternatifler var. salça yapılabilir. Turşular yapılabilir. Çeşitli sebze turşuları. Bunlar hem besin içeriği açısından ...konserve yapmaya kıyasla daha zengin e, muhafaza edecektir gıdanın besin içeriğini. Hmm. E, hem de aslında probiyotik yani bağırsak florasındaki bakterileri... ...çoğalmasını, çalışmasını teşvik eden de bir yana sahip olduğu için önerilen de e, gıdalardır. E, diyeceğim bu. bir de tabii işin ekolojik yönü var. Evet, bir de o tarafa bakmak e, zaten, lazım. Orvan da bakmak çok önemli. Evet, evet. Bizim ülkemizde konserle tüketimi e, düşük. Yani ben daha son rakamları bulmaya çabaladım. Açıkçası bulamadım. Hmm. Ama şey yani genel olarak Avrupa'dan, Amerika'dan özellikle Amerika'dan çok çok çok düşük. E, bize mutfak alışkanlığı hala geleneksel ve iyi ki de öyle. Yani mutfağa girip pazardan e, haftalık aldığımız yiyecekleri e, pişiriyoruz. E, belki e, burada dikkat edeceğimiz kritik şeyler var. İşte besinlerin saklanması ile ilgili yiyecek maddelerin. Ona başka bir programda umarım değiniriz. Hı hı. Ee, ama kısaca söylemek gerekirse besin öğelerinin havayla e, temasını kesip e, soğukta ve karanlıkta sakladığınızda bir iki tane besin öğesi hariç, patates sohan gibi, hı. E, besin kaybı en minimum düzeyde olacaktır. E, dolayısıyla hani konserde de bize çok fazla ihtiyaç duyulmuyor. E, bu, bu biraz şey işte dediğim gibi kuvvetli bir tarımsal e, Fat gelenimimizin olmasıyla ilintili. Bu biraz da şöyle tamam. oluyor peki? Ha, yani hani mevsimin bakalım. mesela mevsiminin dışında e, bitkiler de yiyoruz ya, yani hani kış boyunca domates yemiş olmamız gibi. E, bu sağlıklı bir şey mi delalet sence yoksa değil midir? Yani bir taraftan seracılığın geliştiğinin kanıtı. Mesela bu, bu sağlıklı bir şey mi hakikaten? Yani buradaki çözümlerden e, en net olanı belki de mevsiminde yemek mi olmalıdır sence? Evet. Yani ben e, genel olarak ekolojik de bir kural olarak da hı hı. mevsiminde üretilmiş gıdayı tüketmeyi savunuyorum. Onun e, yenilmesi gerektiğini savunuyorum. Hı hı. Çünkü bir gıda maddesini e, bir canlı olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani siz o, o canlıyı e, bir takım tekniklerle yetiştiriyorsunuz aslında. Yani iş, e, binlerce senedir böyle tarım dediğimiz şey. Hı hı. Onun e, özgür ortamı dışında yani iklim bunlardan en kritiği işte kış sebzesi yazın yaz üretilmesi gereken bir şey kışın hani ya da olağan coğrafyasının dışında yetiştirmeye çabaladığınız zaman e, o bitkinin e, ya da besin maddesinin bağışıklık sistemi e, çok iyi çalışmıyor ya da zarar görüyor. Dolayısıyla siz onu korumak için ek önlemler almak zorundasınız. Seracılık örneğin bunlardan bir tanesi. Hı hı. Yine pek çok hastalığa karşı daha duyarlı olduğu için o bitki çeşitli tarım kimyasalları kullanmak zorundasınız. gibi e, Dolayısıyla hem e, Ekolojik açısından çok masraflı bir iş yapıyorsunuz. nihai masrafı söylüyorum. Hı hı. E, açığa çıkan e, ekolojik zarardan söz ediyorum. Hem de yani o gıda maddesinin bir takım kimyasal maddelerle koruma gereksinimi olduğu için onda kalıntı bırakma riskini de göz almış oluyorsunuz. ki Genellikle de kalıntı kalıyor özellikle tesis kalıntıları. Hı. Bu bir sorun. E, ama konservecilik odağında konuşursak ve gıda üretmenin Ekolojik anlamda şöyle bir problem var. Bizde mesela çok yaygındı yani çok çok işte balık konservesi vesaire gibi bazı böyle işte barbunya pilaki konserve falan hani hazır böyle yemeye uygun çok fazla çeşit yok. Bizim uçak damak tadımız gerçekten buna adapte olabilmiş değil ve bu bir avantaj bence. Hı hı. Ama mesela Avrupa'da özellikle Amerika'da konserve gıda tüketimi hazır yemek konserveleri anlamında çok yaygındır, çok ...güçlü bir şeydir, alışkanlıktır. E, e, bunda mesela... ...kritik örneklerden bir tanesi... ...bir filmi de anmış olalım burada. E, konserve Düşler... ...Kennet Dreams e bir filmden bahsetmek isterim. Hmm. Bir belgesel film. Burada bir konserve... ...Ravio yapımının bütün e, aşamaları anlatılır. Çok hoş bir belgeseldir ve... ...aslında... E, ...bir gıda maddesi, enresel yani ölçekte üretilmiş bir ravioli... ...yani açıkta hemen mikrodalgaya koyup ısıtıp yiyeceğiniz yiyecekten bahsediyorum. Hazır mantı gibi bir şey düşünebiliriz hani. Evet, bir e, çeşit. E, Bunun nasıl bir ekolojik talibata yol O onu filmde çok güzel anlatılır. Mesela şimdi kutu konserveden bahsediyoruz. Kutu konservenin içerdiği sağlık sorunları ya yolaşması muhtemel... ...işte bistenoller, kalıntılar onlardan e, söz ettik biraz önce. Hı hı. Ama mesela bu kutu konservenin e, yapılacağı... E, e, yapıldığı metaller e, devir örneğin e, kalay Brezilya'dan getirilir. Dünyanın bir ucu Brezilya. bütün Avrupa'daki kutu ambalaj üreten firmalar büyük bir çoğunlukla hamaddeyi Brezilya'dan alırlar ve oradaki e, o madenlerde çalışan işçilerin hayat koşulları olağanüstü olağanüstü kötüdür. Çok düşük ücretlerle hani sefaret koşullarında hı hı. yaşayan insanlardan bahsediyoruz. E, şimdi şöyle düşünelim yani e, hem sağlık açısından yeterince yarar doğurmayan hem de belki yani rasyonel bakmak gerekirse yani bir kıtlık durumu dikkate alınarak yapılması düşünülebilir bir teknik konservecilik elinizde ya çok fazla miktarda gıda maddesi vardı, dayanıklı kılmanın, saklamanın yöntemlerinden biri olarak bakabilirsiniz. Hı hı. Ama hiç böyle bir ihtiyaç durumu yokken tamamen işte insanlara zaman kazandırmak yani özetleyebileceğimiz bir hazır yemek endüstrisinin bu, bu üretimde e, devam etmesi, e, bunu önümüze sanki bir mutlak ihtiyaçmış gibi koymasında çok ağır sorunlar var ve bu sorunlar dünyanın başka coğrafyalarındaki insanlarla ilintili. Ama sadece oraya özgü sorunlar olarak da kalmıyor. Yani zamanda ekolojik sorunlar küresel ölçekte seyreder. Yani Brezilya'daki Madencilikle orada yaşayan insanların sorunları elinde sonunda dönüp dolaşır. işte çok uzakta İtalyan'daki bir radyo fabrikasına kadar gelir. Aradaki bağlantılar, geçişleri fark etmek sadece evet. çok zordur. Bilmiyorum biraz şey oldu mu <gülüyor> anlatabildim mi ama. Bence öyle yani zaten dünyanın diğer ucunda olan şeyler gibi değil de daha çok hakikaten yediğimiz her şeyi düşünmek üzerine bir... Dünyaya ilerlememiz gerektiğine dair mesajımızı da verdik galiba yine. Ee, yani. Peki e, mesela dondurma ne yapabiliriz? Yani don, don, dondurmak mantıklı ya da kısa süreli bir çözüm olarak durabilir mi önümüzde? Ee, atıyorum. Şöyle bir şey. Ben yine evet, domates yine... örneği vereceğim ama <gülüyor> tamam. yaz geliyor. <gülüyor> evet. Yani domates... Salça yapılabilir. Hani e, bir takım gıda maddeleri, domates, biber. E, kurutmak çok elverişli. Bizim ülkemizin değişik geografiyalarında sebze kurutmak çok mümkün. Yani, suyuna e, e, almak değil mi? Ha, şey. Yani Bir de kuru gıdalar e, konsantre gıdalardır. Yani içerdiği besin önerinin miktarı çok artar. Suyunu uçurduğumuz için e, önerilebilir. Zaten bizim mutfak kültürümüzde de çok fazla işte kuru biberden, kuru patlıcandan yapılan tonla yemek var. O önerilebilir. Bunlar biraz da tabii yani ekolojik maliyetinde çok düşük işler. O anlamda da bence kıymetli. Evet. Dondurma yapılabilir. Bir gıda maddesini dondurmak besin içeriğini konserve yapmaya kıyasla daha yüksek düzeyde tutan, kaybı azaltan bir yöntem. Ama dondurma da enerji sahip çok yüksektir. İnsanlar genellikle bunu dikkate almazlar. Yani bir buzdolabının üst rafını soğuk bölme, şey, dondurma bölmesini e, bir dünya gıdayla doldururlar ama evet. oturup da hesap yapmalarını öneririm ben onlara ya, buzdolabı ne kadar elektrik yakıyor o, o, o x18'lik bölme tıkalasa dolu olduğunda görecekler ki çok da fazla bir enerji tüketimi var e, dolayısıyla hani yapılabilir evet elbette ki dondurma da yapılabilir e, soğutulabilir soğut, e, Depo elverişliyse buzdolabının soğuk bölmesi, evet. dondurma bölmesi. X18 olması önemli ama uzun süre e, saklama açısından. Evet, yani Enteresan. Ne kadar düşük sıcaklıkta dondurma işlemi yapıyorsak gıdayda o kadar uzun süre saklama şansımız var. Ama işte yani Türkiye'de şey vardır ya böyle mutfakların dışında mesela bir de e, ayrıca derin dondurucu su yani olan evler bile vardır filan. Ben korkunç oluyorum şey. o işleri yani. Ekolojik maliyeti çok yüksek. Yani evet. elektrik sarfiyatı anormal. Gıda muhafaza tekniklerine şöyle bakmalıyız. Yani bir takım önceliklerimiz olmalı ve birinci önceliğimiz mutlaka eğer taze tüketebiliyorsak gıdaları taze tüketme yoluna gidelim. Hı hı. Ee, bu tabii mevsiminde oluşturulmuş, üretilmiş gıdaları e, öncelikle. hani e, temin yoluna gitmek gerekli her mevsimi kendi özgür gıdası var ülkemizde çok enteresan bir coğrafi bölgede çeşitli iklim kuşakları iş başında olduğu için tek çok gıda çeşitlilik anlamında üretmek mümkün hı hı. eğer e, yapamıyorsak yani e, gıda miktarı fazla olabilir e, çok ucuzdur almışsınızdır ve zor zamanlar ya da daha kıt olduğu zamanlar saklama ihtiyacı olabilir. o zaman tabi dondurma gibi kurutma gibi bir takım yöntemlere öncelik vermek lazım Konserve yapma, evde konserve yapma işleminden biraz uzak durmak gerekiyor. Evet. Bahsettiğimiz hastalık riskinden ötürü. Tam da öyle botulizm hastalığı enteresan bir şeye de değiniyorsun aslında. Yazında da değindiğin şey bu. E, bu botulizm bakterisi e, dolgu neyi? estetik dolgularda da kullanılıyor hatta değil mi? Yani tam da e, özelliği o ya felç etme, bulunduğu kasları felç etme üzerine e, botoks da filan da kullanılıyormuş. Tabi. E, tabii. Garip tabii tabii yani başka... bu kozmetik amaçlı botoks, botoksa kullanılan zehir, bu bakteriden elde edilen zehir tabii çok düşük miktarlarda hani tabii. orada kullanılıyor. Ee, bazı rahatsızlıkların e, giderimine de tıbbi olarak kullanılıyor ama oradaki miktarlar tabii çok çok düşük. Yani hani tedavi amaçlı kullanılan şeyler hı hı. E, tabii zehirlenmede karşı karşıya olduğumuz durum çok daha farklı. Evet, yani şöyle hı. söyleyeyim bir botulizm hastalığına e, yakalan ma durumunda iyileşme aylar sürer yani çok uzundur tedavi süreci yani insanlar pek bilmez bunu ancak böyle işte ölüm falan olduğunda biz bunu duyarız hı hı. ama em, ev konservecilerinin en en korkutucu biz bidarciler için en çok böyle ürkütücü bulduğumuz riskidir çünkü kan diyorum ya, yani basit bir hastalık o değil yani ender olur, evet çok ender görülür. Evet. Ama başa geldiğinde de gerçek bir baş belasıdır. Yani o yüzden uzak durmak gerekir. Evet önemli bir meseleye e, bu haftada değindik. Evde konservecilik e, yapmalı mı, yapmamalı mı, yapmamalı tarafından bakıyorsun meseleye ve bütün detaylarıyla burada konuştuk. Eklemek istediğim bir şey var mı? Süremizin sonuna doğru geldiğinde yani konserveden uzak durmalı, yoksa kendi gıdalarımızı saklama, kurutma gibi turşu yapma gibi salça yapma gibi çeşitli teknikler var. Hı hı. Onları uygulamaya devam. Yani kendi gıdamızı üretmekten daha doğal bir şey olamaz elbette. Evet. evet. Bu haftalıkta sonuna geldik Açık Sofra'nın biz. Haftaya tekrar burada olacağız. Ee, başka bir konuyu masaya yatırıyor olacağız. Soframızda başka bir konuyu tartışıyor olacağız. Biz e, önümüzdeki haftadan itibaren hatta kaçırdıysanız şimdiye kadar olan bütün Açık Sofra kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Bunun müjdesini vermiş olalım değil mi Bülent? Evet. Çok Evet artık Podcast kanallarımıza ulaşabiliyorsunuz açık sofranın bütün kayıtları burada bu hafta konserveiyi masaya yatırdık dediğimiz gibi haftaya aynı saatte buradayız Şimdilik hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın